Tar 202 u Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 2, Türkiye Cumhuriyeti'nde Temel Politikaların Ortaya Çıkışı, 1923-1938 Dönemi, Bölüm 2 Siyasi İnkılaplara Karşı Elk Tepkiler Türkiye Büyük Millet Meclisi, Vatanın Kurtuluşunu Esas Aldığı için başlangıçta muhalefet azdı. Ancak zaferden sonra muhalefet iyice artmıştır. Seçimde muhalefet meclis dışı kalmıştır. Kurulan ikinci dönem mecliste bu kez güçlü bir parti içi muhalefet ortaya çıkmıştır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kuruluşu Yapılan inkılaplardan ve 1924 Anayasası tartışmalarından sonra Mecliste muhalefet artmaya başladı. Bu durumda Mustafa Kemal Paşa komutanların milletvekilliğinden ya da komutanlıklardan ayrılmalarını istedi. Hükümetin güven oyu tartışmalarından sonra istifa eden milletvekillerinin bir kısmı 17 Kasım 1924'te Kazım Karabekir Paşa'nın başkanlığında Trakkiperver Cumhuriyet Fırkasını kurdular. Terakki Cumhuriyet Fırkası, amaçlarının iktidar olmak değil, onu denetlemek olduğunu, dini inanç ve görüşlere saygılı olduklarını, yerinden yönetim ilkesini desteklediklerini, liberal, demokratik ilkelere sahip olduklarını belirtmiştir. Muhalefeti çatısı altında toplamaya başlayan bu parti, hükümetin tepkisini çekmeye başlamıştır. Şehzade isyanının çıkması ile bağlantılı olduğu ileri sürülmüştür. Çıkarılan Takrülü Sükun Kanunu ile 3 Haziran 1925 yılında kapatılmıştır. Şeyh Said İsyanı Dini ve etnik nedenlerin ağır bastığı, dış kışkırtmaların da bulunduğu belirtilen isyan, 13 Şubat 1925 yılında başlamıştır. İsyan kısa sürede yayılmış, isyancılar Elazığ'ı ele geçirip Diyarbakır'ı kuşatmışlardır. Gerekli önlemleri alamayan Ali Fethi Bey hükümeti istifa etmiş, yerine İsmet İnönü hükümeti kurulmuştur. Takrir i sıkım yasası çıkarılmış ve bölgede sık yönetim ilan edilmiştir. İsyan kısa sürede bastırılmıştır. Şef Said ve adamları yakalanarak Doğu İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmışlar ve cezalandırılmışlardır. İzmir suikastı Mustafa Kemal Paşa'ya karşı olanlar, siyasi mücadelede başarısız olunca onun varlığını ortadan kaldırmaya karar vermişlerdir. Bu amaçla 14 Haziran 1926'da İzmir'de suikast hazırlıkları yapmışlardır. Atatürk'ün İzmir'e gelişi geçkince suikastçıları Ege Adası'na kaçıracak motor kaptanı ihbar etmiş ve suikastçılar saklandıkları yerlerde yakalanmışlardır. İzmir ve Ankara'da istihdam mahkemeleri kurulmuş ve Suikastçılar, eski iddiatçılar ve Mustafa Kemal Paşa'nın yakın silah arkadaşları yargılanmışlardır. Suçlu bulunanlar cezalandırılmıştır. Taklid-i Sükun Kanunu ve Rejimi Şehzade isyanı sırasında çıkarılan kanun, 1929 yılına kadar yürürlükte kaldı. Hükümete rejim ve inkılaplara karşı her türlü hareketi engelleme yetkisi verilmiştir. Bu kanunla muhalefet baskı altına alınmış, Olabilecek toplumsal tepkiler önlenmiştir. Bunun sağladığı ortam içinde tekke ve zaviyelerin kapatılması, şapka inkılabı, medeni kanun kabulü ve hukuk alanındaki diğer yenilikler, harf inkılabı gerçekleştirilmiştir. Serbest Cumhuriyet Fırkası Olayı Halkın sıkıntı ve şikayetlerini inkılaplara karşı tepkisini anlamak, hükümetin denetlenmesini sağlamak, Demokrasi kültürü oluşturmak amacıyla Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşı Ali Fethi Okyar ve arkadaşları tarafından 12 Ağustos 1930'da kurulmuştur. Atatürk de partiyi desteklemiştir. Türk siyasi hayatını canlılık getirmesine karşılık fazla uzun ömürlü olmamıştır. Kısa sürede inkılaplara ve rejime karşı olanlar bu parti çatısı altında toplanmaya başladı. Parti seçimlere girip başarı kazandı. İktidarın alternatifi olmaya başlayınca 17 Kasım 1930'da fesih kararı alıp kapandı. Böylece çok farklı hayat denemeleri de sona ermiş oldu. Menemen-Kubilay olayı 23 Aralık 1930'da Menemen'de Derviş Mehmet ve adamları dini içerikli bir olay çıkarmışlardır. Camiye gelerek kendisinin Mehdi olduğunu ve ve şeriat ilan edeceklerini söyleyerek halkı kışkırtmışlardır. Yeterli askeri hazırlık yapmadan olay yerine gelen Kubilay ve iki bekçi şehit etmişlerdir. Bunu Cumhuriyet'e karşı bir eylem olarak ele alan hükümet çok sert önlemler almış, olay kısa sürede bastırılmıştır. Olayı çıkaranlar askeri mahkemede yargılanmış ve cezalandırılmıştır. Cumhuriyet'in halka gidiş müesseseleri halk evleri Halk evlerinin kuruluş amaçlarını genel olarak şu şekilde belirtebiliriz. İnkılakları halka mal etmek, halka eğitmek, halkın kültür seviyesini yükseltmek, sanatı geliştirmek, sanatçıyı korumak, köy ve şehir arasındaki ekonomik kültürel farkı azaltmak, cumhuriyet ideolojisini benimsemiş nesiller yetiştirmek, rejimi tehdit edebilecek düşünceleri ve kuruluşları engellemek. Herkesin iyi olabileceği halk evleri 9 şube olarak örgütlenmiştir. Bunlar Dil Edebiyat Tarih Şubesi, Güzel Sanatlar Şubesi, Temsil Şubesi, Spor Şubesi, Sosyal Yardım Şubesi, Halk Dersaneli ve Kurslar Şubesi, kütüphane ve Neşriyat Şubesi, Müze ve Sergi Şubesi, Köycülük Şubesi. Cumhuriyet aydınlanmasının en önemli kurumu olan halk evleri kısa sürede yurt çapında yayılmaya başlamıştır. 1950 yılına gelindiğinde kentlerde 478 halk evi, köylerde 4.322 halk odası açılmıştı. Yurt dışında sadece Londra'da kurulmuştur. 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Parti gelmesinden sonra 1951'de çıkarılan yasa ile halk evleri ve odaları kapatılmıştır. Türk İnkılabının Özgünlüğü Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk halkı milli mücadele vererek bağımsızlığını kazanmıştır. Bunun sonucunda kurulan yeni devlet ve sistem de başka bir devlet ve sistemin taklidi değildir. Sovyet sistemine benzemediği gibi 2. Mahmut'un batı esintisi yeniliklerinden de tamamen farklıdır. Ülke şartlarını, tarih, kültür, toplum birikimlerini dikkate alarak düzenlenen orijinal bir yapıdır. Türk İnkılabı'na ideoloji gömleği giydirme çabaları kadro hareketi. Kurulan yeni devletin ve rejimin ne olduğu, neye benzediği tartışmalarının 1930'lu yıllarda gündeme gelmesi üzerine Şekil Süreyya Aydenir ve Yakup Kadri kadro dergisini çıkararak tartışmalara yeni bir boyut kazandırmışlardır. Kadrocular kapitalizm ve sosyalizmden ayrı üçüncü ve özgün bir yol olarak ılımlı devletçiliği savundular. Ancak bu Atatürk devletçiliğinden farklıdır. Bunlara göre devletçilik başlı başına bir ideoloji halinde yürdeye konulmalıdır. Kadro hareketi 1934 yılında derginin kapatılmasıyla sona erdi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonomi, politikalar. Anadolu halkı ardı ardına gelen savaşlar nedeniyle her şeyi yitirmiş bir durumdaydı. Halkın %80'i geçimini tarımdan sağlıyordu. Yetişmiş iş gücü Girişimci, sermaye, altyapı ve yol gösterici kurum ve kuruluşlar yoktu. Ulusal ekonomiye geçiş dönemi 1923-1929 Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları toplumu çağdaş uygarlık düzeyine çıkaracak yeni bir devlet düzeni kurmak istemişlerdir. Bunun için siyasal, toplumsal ve kültürel reformların yanında hızlı ve köklü ekonomik reformlar da başlatıldı. İzmir İktisat Kongresi alınan kararlar doğrultusunda harekete geçildi. 1924'te İş Bankası kuruldu. 1925'te Sanayi ve Maden Bankası kuruldu. Aşer Verdi'si kaldırıldı. 1927'de Sanayi Teşvik Kanunu çıkarıldı. Demir yolları birleştirildi ve yenilerinin yapımı başlanıldı. Ancak dış ekonomik ilişkiler, Merkez Bankasının yokluğu, Lozan Antlaşmasına bağlı Ticaret Sözleşmesi nedeniyle denetim altına alınamadı. 1929 dünya ekonomik bunalımı nedeniyle devlet ekonomiye geçiş yapıldı. Devletçilik dönemi 1930-1938 1938 yılının başından itibaren devletçilik gereği olan yasa ve kurumlar hayata geçirildi. 1931 yılında Merkez Bankası kuruldu. 1933 yılında Sümer Bank kuruldu. 1. 5 yıllık sanayi kalkınma planı 1934 38 Uygulamaya koyuldu. 1935 yılında Etibank kuruldu. 1935 yılında Maden Tetkik ve Arama Yusuru kuruldu. 1933'te kurulan Halk Bankası 1938'de faaliyete geçti. Devletçilik uygulamaları ile tarımı geliştirmek üzere örnek çiftlikler kuruldu. Dış ticaret ikili anlaşmalara göre yürütülmüş, ithalat denetim altına alınmıştır. Dış ticaret dengesi sağlanmış, dış borca gerek kalmamıştır. Türk lirasının değeri korunmuştur. İçte enflasyon engellenmiştir. Celal Bayar iktisat Vekiline getirilmiş ve devletçiliğin tanımı yapılarak uygulamaya devam edilmiştir. Planlı Sanayileşme Devletçiliğin temel ögesi planlı sanayileşmedir. Bu dönemin de örnek ve öncü bir model olmuştur. Bu planın temel ilkeleri, temel ham maddeleri yurt içinde üretilen, üretilecek olan sanayi tesislerine, büyük sermaye ve ileri teknoloji gerektiren projelere kuruluş kapasitelerinin iç tüketimi karşılayacak düzeyde tutulmasına öncelik verildi. Altı temel alanda 20 fabrika açıldı. ikinci plan hazırlandı ancak 2. Dünya Savaşı nedeniyle o bütün bunların sonucunda ülke kendine yeterli hale gelmiş, açlık ve yoksulluktan kurtulmuştur. Gayri safi milli hasıla %8 artmış, dolar karşısında Türk lirasının değeri korunmuştur. Merkez Bankası'nda döviz ve altın birikmiştir. Ziraat, maden ve dokuma sektöründe iç tüketim karşılanmıştır. Kayseri'de uçak ve motor fabrikası kurularak havacılık sektörüne adım atılmıştır. Temel sanayi alanlarında 17 işletme kurulmuştur. Bunlar ekonomik gelişmenin öncülüğünü yapmışlar, özel sektöre kaynak olmuşlardır. Denk bütçe ve altı enflasyonist bir para politikası izlenmiştir. Vergi sisteminde reformlar yapılarak yoksul kesimin yükü azalmıştır.